Su hakkını hoş geldiniz. Ben Hakkunihan. Ben Nuran Yüce. Su hakkında bu hafta e, kentlerdeki su meselesinden bahsedeceğiz. E, geçtiğimiz günlerde Hatay'da Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü yani HATSU e, Merkez Defne ilçesine bağlı Toygarlı Mahallesi'ndeki içme su içme suyu şebekesi yenilemeye çalışmaları sırasında ee, ...pek çok paslı ve tıkanmış borularla karşılaşıldığını biliyoruz. Yıllarca bakımı yapılmamış bunların ve içleri toprakla dolmuş. Mesela böyle bir haber var e, Hatay'dan. Ee, onun dışında başka tabii pek çok haber de bunlarla ilgili... ...kentsel evet. su sorunlarıyla ilgili haberler geliyor bize. Bu Hatay'daki işte bu su, şebeke suyunda paslı borulara rastlanmış olması için toprakla donmuş halde bulmuş olması yetkilileri oldukça şaşırttığı da ifade ediliyor. Haberleri aslında, yok. Evet. Bu, bu aslında tablonun ne kadar vahim olduğunun hmm. bir göstergesi. Çünkü son dönemlerde hani bu içme suyuna ilişkin problemlerin basına hmm. yansıması açısından sayısı arttığını biliyoruz. Ama bu... İçme suyu teminli için her bir yerleşim biriminde sorumlu birimler var. İşte bu evet. su kanalizasyon idari birimleri ve asıl işleri de aslında e, vatandaşlara, insanlara sağlıklı temiz su e, kaliteli içilebilir nitelikte su ulaştırmak. Evet. Ee, şaşıracak bir durumları yok aslında çünkü Hı. bu işi e, vakti zamanında doğru bir biçimde yapıyor olsalar bu boruların bu halde olduğunu önceden öngörebilmeleri gerekiyordu Bu saatten sonra da diyorlar ki artık e, boruları yenileyeceğiz 300 metrelik bir alandan bahsediyorlar ve artık vatandaşımız temiz su içecek diyorlar çok geç, geç bir taahhüt bunu e, o bölgede yerleşme izin verildiği andan itibaren yapıyor olmaları gerekir. Evet. E, bu hafta başka bir konuyu da dile getirebilirdik. Bu da çok bir e, vahim e, duruma işaret ediyor. O da Seyhan Nehri'nin Tarsus'ta. Ee, döküldüğü yerde Adana Irmağı Boğaz denilen e, bölgede e, binlerce balık ölümünün e, gerçekleşmiş olması. Hı hı. E, bunu da uzun boylu ele almak gerekiyor. E, nedenini e, şöyle ifade ediyorlar. Bunu da ortaya çıkartanlar yine işte bu işte nehirlerin e, sağlıklı bir biçimde kalabilmesi için mücadele edenler, termiye, e, işte HES'lere karşı mücadele edenler. E, onların yaptığı çalışmalar sonrasında e, açığa çıkıyor ki e, bölgedeki e, atık su arıtma tesisinin e, çalıştırılmamasından kaynaklı olarak e, balık ölümleri gerçekleşmiş. Hmm. Evet. Rakamlar çok yüksek. Çok büyük rakamlar, kefal, evet. Milyonlarca kefal balığının öldüğü Hı -hı. ifade ediliyor. Ee, ve dört aydan beri de aralıklı olarak bu durum tekrarlandığı söyleniyor. Evet. Baktım. Ama bütün bunları Hı -hı. değil. Yani e, daha, daha farklı bir konu. Konuşacağız. Aslında, aslında çok benzer, konu benzer bir da. konu. Evet. Hı -hı. Ama başka bir bölgeyi e, konuşacağız. Bir kez daha dile getirmiştik. Önemli bir mevzu. Çok sayıda insan etkilenmişti. Hı -hı. E, Kahramanmaraş'ta Elbistan'da. Daki, işte Maraş'ın Elbistan ilçesindeki 60 bin kişinin şebeke suyundan zehirlenmesi, hastalanması meselesi konumuz evet. var. Evet bir konuğumuz olacak. Önemli bir konuğumuz Doğal Savaşçıları Çevre Örgütü Kahramanmaraş Maraş İl Temsilcisi Poyraz Poyrazoğlu. Telefon attığımızda şimdi. Poyraz Bey merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Evet. Şimdi geçtiğimiz günlerde zaten bir basın açıklaması yaptınız siz. Şimdi bundan yaklaşık 3-4 hafta önce 26 Ağustos'ta başlayan ve 60 bin kişinin, 60 bine yakın vatandaşın hastanelerde tedavi olmasını gerektirecek kadar büyük ölçekli bir problemle karşı karşıyayız. İşte su klorlandığı sorun halledildi falan deniliyor ama sizin de açıklamanızda gördüğünüz gibi sorunun kaynağını, ortadan kaldırmadığımız sürece bu problemler zamanla tekrar tekrar karşımıza çıkacak. Esas olarak Ceyhan Nehri'nden başlamak lazım diyorsunuz zaten. Orada pek çok problem var. Sizin açıklamanızdan da yola çıkarak bu Ceyhan Nehri'nde yaşanan sorunları programımızın süresi yettiğince biraz ele alabilsek çok iyi olur. Yani nerelerden başlayabiliriz? Ne gibi sorunlar var? Şimdi şöyle Ceyhan Nehri kaynak olarak Elbistan merkezden doğmaktadır. Hı hı. Ee, ve 530 kilometre sonra Akdeniz'e dökülmektedir. Evet. bu kaynak kısmında daha önce Avşın Elbistan A Termik Santralına saniyede 1500 litre su alınmış. Orada hı hı. 70 bin metrekare civarında bir gölet oluşturulmuş ve önceleri kaynağın tam üst kısmından yani doğduğu yerden su alınıyordu. Hı hı. Daha sonra bu kaynağın alt tarafında kaynağıca dediğimiz bir kısım vardı. tahminen bir 3 kilometre daha alt kısımda. Tabi oradan da 2000'li yıllarda Avşın Elbistan ve Termikürtü santralına su alacaklardı. Evet. Su alındığı zaman da Bırakın Elbistan'da herhangi bir arazi sulamayı, içmeye dahi su bulunamayacaktı. Evet, yani evet. bir nehir Elbistan'ın içinden doğuyor. İnsanlar su içmekte zorlanıyorlar. Evet. Tabi durum böyle olunca doğa savaşçıları çevre örgütü olarak diğer çevre örgütleriyle ulusal basın, gazeteci ve yerel bir toplum örgütleri, Elbistan Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası devreye girerek Hı. Elbistan halkının da büyük desteğini arkamıza alıp 8 yıla yakın bu Kaynarca bölgesinden su alınmaması için mücadele verdik. Evet. O Termik su santrale yok. su akıtın e, temin edilmesin diye değil mi? Tabi yani bu oradan su alındığı zaman kaynak kısmından e, sular çekildiği için Ceyhan Nehri'nin güzergahı da Elbistan'ın içerisinden gitmekte. Hı hı. O güzergah kısmı bir bataklık haline gelecekti. Yani tabiri caizse kurba haline gelecekti. Biz bunu önlemek için 8 yıl mücadele verdik. O zaman ben de Ceyhan Nehri'ni kurtarma komite başkanıydım. Ve 8 yıl sonunda tüm Elbistan halkı tarih yazarak bu kaynarca kısmından Avşin Elbistan B termik santralına ve daha sonra yapılacak olan C ve diğer santrallara su alımını Elbistanlar olarak engelledik. Hı hı. Tabii zaman geçtikten sonra bizim haklılığımız öne çıktı. Neden? Çünkü bizim su vermediğimiz o kaynak kısmında, kaynarca kısmından Elbistan ilçesine saniyede 400 litre su alınması için drenaj kanallarıyla keson kuyuları dediğimiz kuyularda su toplanıp oradan pompalarla depolara basılarak Erbistan'a su verilmeye başlandı. Bundan tahriben 8 yıl öncesinde. Hmm. Ve sizlerin de ifade ettiğiniz gibi 26 Ağustos'ta Erbistan'da büyük bir zehirlenme olayı meydana geldi. Bunun öncesinde 2016 Mart ayında da küçük çaplı bir zehirlenme olayı olmuştu ama bu kadar değildi. 26 Ağustos'ta zehirlenme olayından sonra ifade ettiğiniz gibi 60 bin civarında Elbistan'da insanlar bu sudan içerek zehirlendiler. Hı hı. Yani daha o önceden da, olmuş yani geleceğe belli olan bir şey aslında. Evet daha önce oldu ama bu, bu, değil. bu ölçekte yani değilmiş. Evet. Işte, 300-500 kişi civarında neyse bir hastaneye gittiler. Buradaki işin garip tarafı açıklamalarımda da belirttiğim gibi 70 yıla yakın bir zamandır Ceyhaneler'in güzergahından elbistan içerisindeki geçen kısmı kaynak kısmı, memba dediğimiz kısım ve diğer kısımlarda Hı -hı. adeta Ceyhan Nehri'ni katletmek için insanlar bilinçsizce Ceyhan Nehri'ni yok etmeye yönelik bir çaba içerisinde olmuşlar. Yani bunu kasten demiyorum ama bilinçsizlikten kaynaklanan bir durum olmuş. Hı -hı. Ve netice itibariyle olaya gelecek olursak, değerlenme olayına 26 Ağustos'tan sonra insanlar hastanelere akın ettiler. 24 saat hastanelerde tedavi olmaya çalıştılar. Tabi yoğun bir oraya hastanelere hasta geldiği için serin bağlatarak tekrar insanlar evlerine gönderildi. Tabi bunun etkileri daha devam ediyor. Yalnız burada en anlamsız bir durum ortaya çıktı. İnsanlar ilk zehirlene olayları başladıktan sonra hmm. Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kaski Büyükşehir Müdürü açıklama yaparak suyun temiz olduğunu. Evet, öyle bir, bir açıklamada da bulundular. Hmm. Bir kısım insanların provokasyon yapmak için bu tür didikodu yaptıklarını söyleyerek adeta Elbistan halkını bu zehirli suları içmesini teşvik ettiler. Evet. Daha sonra durum ortaya çıkınca tabi tepkiler ortaya kondu. Ve kaski müdürü, Elbistan ilçe sağlık müdürü bunlar görevlerinden alınarak inrere atandı. Hı -hı. Burada da tabi ben daha sonra olaydan sonra gerek Sağlık Bakanlığı'ndan gelen heyetlerle gerekse KASKİ yetkilileriyle yerinde yapmış olduğumuz incelemelerde gördük ki yapılmaması gereken tüm hatalar su alınan yerde yapılmış. Neden dedimse hı hı. su kuyularının alt kotundan 7 metre yukarıda bir yol geçmektedir. O yolun içerisinde de açık kanal dediğimiz mahalledeki bahçe ve bostan gibi yerlerin sulanması için giden su 50 yıl öncesinde yapılmış. Daha önceleri işte elektrik üretimi içinde kullanılmış o kanaldan giden sular. Ve aynı zamanda da o bölgedeki kanalizasyon borusu su alınan keson kuyularının 7-8 metre yukarısından gitmiş. Tabi aradan da yıllar geçince bunlar dökülmüş Hayır. ve netice itibariyle de o kesim kuyularına direnez yoluyla gelen temiz suyun içerisine karışmış. Hı hı. Evet. E, Poyraz Bey buradaki Ar önemli bir şey e, şu mu sorun yani su temini sırasında e, suyun kalitesini e, sağlamak için gerekli e, yatırım yapılmadığını e, ifade ediyorsunuz şu anda değil mi? Yani Yatırımdan çok bilinçsizce bir su alımı yani bir taraftan su alıyorsunuz. Hani direner yoluyla yer altı sularını topluyorsunuz. Hı hı. Ve bu yeri altı sularını topladığınız bu kısmın üst tarafından açık kanal ve kanalizasyon borusu 40-50 yılın hı hı. yapılmış hı hı. bu kanallar geçiyor. Ve üst kısmından geçen bu kanallardan da sular o yeri hı hı. altı sularıyla birlikte alınan keson kısımlarının içerisine karışıyor. Tamam, şimdi... O gün 400 litre çekilen keson kuyularındaki su miktarı debisi düşüyor. düşüyor. Hı hı. Yani aşağılara indiği zaman bu sefer yanından geçen Ceyhan Nehri'ndeki o e, kirli sularda yine keson kuyularına e, akı gidiyor ve hı. neticede de e, o günde klorlama işi her ne kadar inkar etseler de zannedersem ilaçlama işi de bir iki gün aksıyor o sıralar. Hı hı. ve ilaçlama olmayıp kirli sularda keson kuyularına aktıklarından dolayı e, bunlar da depolara verilmiş. Artı dediğim gibi kaski müdürü ve ilçe sağlık müdürü de içebilirsiniz diye beyanatlarda bulunmasından dolayıdır ki e, 60 bin civarında insanımız hastalanarak hastanelere gitmiştir. Aslında bu yüz binlerin üzerinde ama her hastalanan insan Abi Herkes e, hastaneye gitmiyor daha da yani, Hastalanmayayım ben. diye hastaneye gitmediler Hı. Yani bu yüz binin değildir hasta sayısı Hı -hı. Ee, Poyraz Bey şimdi bir müzik arası verelim Hem hattımızda bir uğultu var onu düzeltmeye çalışalım Evet ee, çok az gelir he? Tamam Hı -hı. Ee, bir müzik arası verelim ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim Evet Şarkı şarkımızı dinleyelim. Rio Pil Bil, Pilkomayo, Çakan Yapara ve Sino söylüyor. La la los trapos que llega la la la Y anuncian todos los gallos que el pilco mayo se desbordó y anuncian todos los gallos que el pilco mayo se desbordó pone todos los tiretes sobre el copete de algún norco pero antes que sea tarde jueva çok que está Chumuco, mi corazón. so con la tropilla ganadora yia por precaución. por eso con la tropilla gana la orilla por precaución. tal vez para nuestra gloria en victoria la salvación. pero nada más que un rato que arrancho el yato, soy Evet Su hakkında bu hafta Maraş'ın Elbistan ilçesinde 60 bin kişinin şebeke suyundan zehirlenmesi meselesini ele alıyoruz. Ve konuğumuz Doğal Savaşçıları Çevre Örgütü Karaman Maraş İl Temsilcisi Poyraz Poyrazoğlu. Poyraz Bey şimdi şeyden devam edelim isterseniz. Bu kadar yani aslında üç haftayı geçen bir süreçten bahsediyoruz. Bu süre içerisinde insanlar ne ile su ihtiyaçlarını karşıladılar? Biz onu da çok merak ediyoruz. Hı. Ne yaptı bu insanlar? Yani yüz bin... Ya bir şeyi merak ediyoruz. 26 Ağustos'ta e, tamam ilk önce şey demişti e, su idari birimi. Hı hı. Su içebilirsiniz ama daha sonrasından e, işte suların içilmemesi gerektiği doğrultusunda uyarılar yapıldı. E, ve bir süre boyunca içilmediğini biliyoruz. Bu dönem içerisinde insanlar nasıl su ihtiyaçlarını karşıladılar? Sadece içme değil kullanma suyunu da çünkü belirtilen... Evet. Ee, kirlenme kriterleri de şeydi ee, aynı zamanda hani kullanmaya da elverişli nitelikte evet, değil. bir şekilde kullanılamayacak bir su. Nasıl temin ettiler su ihtiyaçlarını ee, ve şu anda suyun kalitesi konusunda nasıl bir güvence veriyor Kaski size. Tabii burada içme suyu olarak hazır su kullanıldı. Evet. Ee, Ambalajlı su yani. Evet. Diğer ihtiyaçları içinde tabi üç gün sonra kullanılmaya şebeke hı hı. suyunu kullanmaya başladılar. Şu anda da şebeke suyu kullanılmakta ve kullanılmasında da herhangi bir takınca yok diye Söylüyorlar. açıklama yapılmaktadır. E, Tabi orada önlem olarak da biraz önce arz ettiğim gibi su alınan yolun oradan geçen Hı. kuyu e, alt kodunun 7 metre yukarıda geçen yoldaki o açık kanal ve kanalizasyon boruları iptal edildi. Nehir'in akış suyu güzergahı ile Keşen kuyularının olduğu o ara kısma 3,5 metre yüksekliğinde su geçirmezlik için e, kil tabakaları e, oluşturuldu. E, tabi oradaki görevliler de daha önce işte klor kalitesiz falan deniliyordu evet. şu anda normal olarak su kullanılıyor ama tabi bu bizim açımızdan teknikten inşaat mühendisi olduğum için teknik açıdan baktığımız zaman yeterli değildir evet. bunun içinde su alınan o bölgenin çevresindeki yolların tamamen iptal edilmesi her türlü kanalların kanalizasyonun ve benzeri oradaki atıkların hı hı. tamamen Ceyhan Nehri'nden uzaklaştırılması lazım. Bir de tabii e, şehir içerisindeki nehir kaynağıyla şehri terk eden Ceyhan Nehri arası 5 kilometre civarındadır. Buralara kaynaktan başlayarak aşağı doğru e, sosyal tesisler, hı hı. inşaat Yapılaşma var yani oralarda. Yapılaşmaları var. Hı hı. Yani bunların da yönetmelik gereği su kaynaklarının en az 300 metre o bölgelerin tamamen kaldırılması, iptal edilmesi gerekir. Tabii biz bunu 30 yıldır ben bunu defalarca gazetelerde, televizyonlarda işte biraz önce de arz ettiğim gibi o 8 yıllık cehennelerini ile ilgili mücadelemizde Çankaya, Köşkü'ne kadar, Cumhurbaşkanlığı'na kadar ve tüm bakan, başbakanlara, genel müdürlüklere kadar heyetler haline giderek durumu anlatmamıza rağmen hiçbir iyileşme yönünde adım atılmadı. Hani rant daha ön planda tutuldu. Hmm. Dediğim gibi bu 70 yıldır bu bölgedeki yapılan yanlış uygulamalar. Onun için de diyoruz ki bunu Sağlık Bakanlığından gelen heyete de arz ettim. Raporlarına yazacaklarını söylediler. Su evet. kaynaklarının olduğu o kısımlardaki sosyal tesislerin e, kesinlikle kaldırılması, işte orada e, atıkların, piknik yapılıyor. Piknik alanları var. Ne kadar orada atık varsa nehrin içerisine bilinçsizce her ne kadar önlem alınsa da atılıyor. Onların iddial edilmesi gerekiyor. Kesinlikle Ceyhan Nehri'ne suyun karıştırmaması gerekiyor. Burada tabi çok büyük bir ayıp daha var. Ee, bunu da açıklamakta mahsur görmüyorum. Hı hı. Daha önce de yetkililere defalarca ifade ettim. Elbistan'ın kanal ziyosunu, Elbistan çıkışında Ceyhan Nehri'ne verilmektedir. O C kanalizasyon sularının verilmiş olduğu nehirde herhangi şu anda bir arıtma tesisi yoktur. He, o olduğu gibi veriliyor yani. Olduğu gibi veriliyor ve kanalizasyon sularının karıştığı o Ceyhan Nehri'nin suyuyla da alt tarafta sulama, sulama yapılıyor. Işte sulama yapılıyor. İşte domatesi, salatalık, meyve ağaçları He. buna benzer. Ve o da insanlar tarafından tüketiliyor. Bu da sarılık hastalığına ve benzeri hastalıklara. Yani çok günümüz bu çağda çok büyük bir ayıptır. Yani bir şehrin 100 bin nüfuslu bir şehrin merkez 100 bin nüfus 100 bin nüfuslu bir şehrin kanalizasyon suyunu Ceyhan Nehri'ne vereceksin. Evet. Ve o nehir suyuyla da e, zepse meyve yerine yetiştirilecek, sulanacak. Ve onu da tekrar insanlar tarafından tüketilecek Yani böyle çağdaşı çok ayıp bir ve gerçekten kabul edilemeyecek bir Hı. durum söz konusu. Bunu seçim zamanında gündeme getiriliyor. Hatta ilk evet. aday olan insanlar duyunca ya taşımalamayın böyle bir şey olamaz dediklerine biz müdahale ediyorduk. Evet. Doğru, doğrudur. Evet. Aynen durum bu diye. Derhal önlem alınması lazım denildi. İşte şu anda da Dünya Bankası'ndan kredi alıyoruz. Arıtma teslimi yapacağı bilmekte ama bir türlü de arıtma teslimi maalesef yapılmasına da girişilmiyor. Yani böyle de bir ayrı, ayrı evet. bir ayıbımız var yani. Evet. Evet. Bu ayıp sadece Ceyhan'la ilgili değil ama Poyraz Bey program başında bir haber ilettik, aktardık daha doğrusu. Aynı evet. şey Seyhan Nehri'nin de Evet. ...başına gelmiş durumda... ...bunu evet. açığa çıkartan mesele... ...aslında yıllardan beri tekrarlanan balık ölümleri... ...Adana'nın işte atık su arıtma tesisinin... ...çalıştırılmamasından kaynaklı olarak... ...burada e, tesis var, var. tesis var olunca da masraf olmasın diye... ...bu sefer çalıştırmıyorlar evet, çalıştırılmaması falan... ...çalıştırılmaması... Evet. ...milyonlarca kefal balığının ölümüne yol açmış durumda Ayrıca yani bu tür e, kirlilik unsurlarının e, sonuçları kısa dönemde hani böyle ani ölümler ya da işte ani değişikliklerle ortaya çıkabiliyor ama bunu şunu da bilmek lazım ki uzun erimli e, yani. ve çok daha büyük problemlere yol açıyor. Aslında iki günlük e, ya da e, çok maliyet hesabı yaptığınızda sonuçların e, katlanamayacak boyutlara geliyor. O yüzden sadece yani, yani, şey değil, Elbistan yani, meselesi değil bu. Bütün Türkiye'nin hatta evet, dünyanın bu, sorunu. Bu, bu, evet. Bizim burada da şimdi 5-6 defa aynı durum söz konusu oldu. Mesela Ceyhan'ın bu şeker tapçukası var. Onun asitli yıkama sularının atıldığı... Daha evet başka şeyler de var ama maalesef programımızın evet, sonuna yani, geliyoruz. Evet, Aa, evet. Burada Bey. Var. orada yine aynı evet. durum oldu. Bir de daha önce de arz etmiştim size... Termik santraller termik meselesi var. Evet olduğu yerde evet. her santral için binlerce koyu açılmakta. Evet. İnsanların kullanımından daha çok su zaten hani bu termik santrallere, fabrikalara 50, gidiyor. 50, evet, evet 50 binde oluşan yer altı sularımız şu anda Elbistan'ın eskiden atıyorum 10-12 metreden yer altı su çıkarılırken köy arazilerinin olduğu yerde şu anda 300-400 metreye kadar sondaj yapıp ancak su bulabiliyoruz. Ancak bu Bütün, da suyun bir bittiğini, bir şey e, bitme noktasına geldiğini de gösteriyor. Maalesef programımızın sonuna evet. geldik. Evet, son <gülüyor> son cümle bir cümle sonra... alalım ondan sonra bitirelim. Evet. Şu anda beş tane daha termik santral yapılmak isteniyor. Böylelikle de Türkiye'nin dördüncü büyü, büyük Elbistan olası yok edilecek. Bu bölgede yaşayan 400 bin insanın yok olması suların yok olmasıyla karşı karşıyayız. Hı. Defalarca bunları dile getiriyoruz ama e, Maalesef tek de tamam deniliyor. Sonuç alıcı hiçbir girişimde göremiyoruz. Hı -hı. Ama o bunu dile sınamanı... getirmeye devam edeceğiz. Siz de mücadelenize devam edeceksiniz. Bu zaten sadece sizin değil bütün hepimizin mücadelesi. Çok evet. teşekkür ediyoruz size programımıza evet, katıldığınız için. Çok teşekkür ederim. Evet, sevgiler diyelim. Evet. Su Hakkı'ndan bu haftalık bu kadar diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su Hakkı